Tasavvuf inceliklerini insanlara cehennem korkusunu, insanlara işte cennetteki filancayı, Cemalullah vesaireyi anlatıp keyif süren saltanat da bu ümmetin derdidir. Bu maalesef gerçekleşmiştir. Maalesef gerçekleşmiştir. Anadolu'nun bir tarafını Fransızlar işgal etmiş. Biz burada zikirle sizi kurtaracağız diye oturursan ondan sonra bir grup nesli de sen ne yapıyorsun burada Bu vatan gidiyor hilafet diyarı gidiyor bizim bir subhanallah deyişimiz sizde bir top küllesiymiş yok böyle bir şey ashab-ı becerip subhanallah diyemiyorlar mıydı Ebu Bekir'in bir subhanallah'a yürekler yakıyordu niye kılıca sarıldı niye kılıca sarıldı bunlar suistimal bunlar çok büyük mukaddes bir davayı beşeri zevkler için kullanma hastalığıdır bir neslin bir neslin durup dururken Büyük bir düşmanlık İhtias etmesine sebep olmuştur Bir defa tarikat erbabı Tasavvuf erbabı birisinin yüreği En az 7 milyar koltuklu olacak Yedi milyar insanı yüreğine sığdıracaksın ki Seni Allah'a koşan bir ehlullah olarak Zikrullah olarak göreyim Sen bir defa senin tarikatının B ekolünü benimsemiyorsun Onların zikri çok değerli değil diyorsun Niye değerli değil onların zikri? E silsileleri zayıf Yani zincirleri zayıf Seninki mübarek büyük altın zincir sanki Kim kime garanti etmiş? Ebu Bekir bu dünyadan giderken Allah ondan razı olsun Baş başa razıyım baş başa Sevap filan istemem Günahım olmasın yeter dedi Sen insanlara cennet vaat ediyorsun Gel eteğini kaldırıyor Sen şuraya gir sen şuraya gir Bunlar batıl şeyler Şeyh Efendi'ymiş Tarikatın büyüğüymüş Kıyamet günü kimseyi yalnız bırakmayacakmış Beni kurtaracak mısın Ya Rasulullah diyen Aişe'sine ne dedi ne dedi büyük şeyh, asas şeyh, şeyhlerin şeyhi, sultanların sultanı, rahmetellil alemin, Ayşe Ayşe herkes başının derdine bakacak, bana güvenmeyin, Allah'a secde edin dedi. He, he, kim kimi kurtarıyormuş? Bu suistimaldir, bu suistimaldir, dini kullanmaktır. En hassas şeyleri, sırat köprüsünü, hurileri, cemalullahı kullanmaktır. Bu sahteliğin de ötesindedir. Eğer sen gerçekten ehlullah olsaydın, beni kurtar diyen birinin karşısında kalp krizi geçirmeliydin. Ben kurtuldum mu seni nasıl kurtarayım kardeşim demeli. Silsilesi güçlüymüş. Böyle güç, güç kim kime teminat vermiş? Banka teminatımı alıyorsun.